Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman Salatu ve sallam aleyke ya sied al-awlin ve alakhirin. Ve ila jami al-ambiyai ve al Ve ila jami al-uliyyai. Ve alhamdulillahü Allahın el faal hüsnasi ve aşk diye başladık Allahın efalini, fiillerini.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 öğrettiği talim ettirdiği kul bu özel manadaki Allah'ın <gülüyor> ilim talim ettirdiği özel olarak ihsanda rahmette bulunduğu kuldur evet Hazreti Musa bunu o ilmi öğrenmek için gidip evet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 kocanın vurduğu yerde şirk biter cehalet biter onu rahmetle öğretmesi talim ettirmesi gerekir Allah rahmetle talim eder rahmetiyle talim eder neyi? Kur'an'ı her bir kula talim etmiştir bunu onun gönlünde mevcut dedim sonra dışarıdakiyle ne yapıyor? sağlamasını yapıyor, karşı karşıya getiriyor ve ayet gönülde tecelli ediyor. Evet, alebehül beyan. İnsanı yarattı, yaratırken beyani ona talim ettirmiş. Üzerinde Kur'an'ı göstermeyi talim ettirmiş. Canlı Kur'an olmayı ona talim ettirmiş zaten. Allah'ın nefrettiği ruh olmayı talim ettirmiş. El esmaül ona talim ettirmiş.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 Rebbaniler olun der, dedi. Rebbaniler. Rebbaniyin. <gülüyor> ne demek? Peygamberler aynı zamanda Allah'ın kullarını Rebbani olmaya davet eder. Rabbe ait. Rabbin tecelli ettiği kul olun. Allah'ın vahyi, Allah'ın kitabı olun. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'e Canlı Kur'an diyorsak, canlı Kur'an olur. Ayetler üzerinde görünsün, tecelli etsin diye davet eder. Ona bakan bu rebani biridir, demelidir. Buna davet ediyor. Rebani biri. Rabbi ile beraber olan biri. Rabbine aşık biri. Evet, Maşuguyla aşk olmuş biri. Üzerinde Rabbinin güzelliği görünür.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 Tabii ki önce bunu kendi üzerine alması gerekir. Onu övüyorum bütün alemlerde. Önce kendi üzerimde. Övüyor muyuz? Bakacağız. Yoksa itiraz mı ediyoruz? Bu işi böyle yapsaydın daha mı iyi olur diyoruz. Bir de böylesi var. el-Rahim. Er o Rahman ve Rahim'dir. Ben onun rahmetine şahidim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 Sirat-i hidayeti iste. Sirat-i bana gelen yolda olmayı iste. Bana gelen yolda da tarif ettim sana, yol budur. Baştan beri anlattım Fatiha'daki yol da budur. Böyle olman gerekir. Yani kendini Rabbinle beraber bilmen gerekir. Hayati onunla yaşaman gerekir. Hamdi ona yapman gerekir. Bütün alemlerde ona hamd etmen gerekir.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 Ona yaklaşasın, yakın olasın. Evet, amta aleyhim veled olmamak için, gazaba uğramamak için, Allah'tan uzak olmamak için. Rabbini kaybetmemek için. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sırat-ı müstakim'de yürüyüp gelmen gerekir.